Günaydın herkese. tohumdan NASA'da ekolojik yaşam programına hoş geldiniz. Ee, buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği hazırlıyor programı. Ben de buğday adına Melek Nur Dudu. Bugünkü e, stüdyo konuklarım Eda Çakmak ve Aslı Özbek. Hoş geldiniz. Hoş <gülüyor> Merhabalar. Ee, Aslı ve Eda 18-24 Nisan tarihleri arasında. Dünyada aslında üçüncüsü ama Türkiye'de ilki gerçekleşen e, Fashion Revolution etkinliği kapsamında. O ekip... Ekibin bir parçasısınız aslında ekibin yaratıcıları belki de evet. ee, bu dayın Facebook ve diğer sosyal medya mecralarından da bu etkinliği paylaşmıştık biz daha önce bilenler belki vardır bu etkinlik sonrasında bu sadece etkinlikle mi sınırlı kalacak nedir nasıl ortaya çıktığı konuşmak için aslında sizi davet etmek istedim teşekkürler geldiniz için. Öncelikle bir sizi tanımak istiyorum hani genel olarak e, nasıl başladı bu e, etkinlik ve bu etkinlik kapsamında neler yaşandı geçtiğimiz hafta. Nasıl başladıyi sen Türkiye'ye getiren olarak aslı <gülüyor> Aslı <bir özetlesin>. peki. <gülüyor> tamam, Eee nasıl başladı? E, açıkçası Türkiye'de başlaması e, sanırım gerçekten hani benim e, Fashion Revolution tanışmamla oldu. <gülüyor> e, ben moda sektöründe 10 e, sene e, ben uzun zamandır e, çalışıyorum ve e, son senelerde özellikle sürdürülebilirlikle birlikte ilgili çalışmalara çok merak sardım. E, bu şekilde de Fashion Revolution'la e, tanıştım. Ardından e, yaptığım ilk iş e, bulunduğu ülkeleri e, araştırmak oldu ve Türkiye'de olmadığını görünce neden yok e, diyerek başladım. E, Türkiye'de e, başladığımız da aslında geçen sene e, Fashion Revolution haftası çoktan bitmişti. Dolayısıyla ilkini hmm. burada yaşama şansımız olmadı. E, ama ardından e, gerçekten de bu konuyla ilgilenen başka kişiler birleştik işte Eda ile ben ilk olarak hı hı. E, ve e, bu seneki haftayı hazırlamak için e, çalışmalar yaptık e, aslında hani fashion revolution ile ilgili çok kısa e, bir amacını aslında özetlemek... çok iyi olur yani hakikaten moda devrim kelime anlamı ne anlıyorsak o aslında değil mi modada bir devrim yaratma e, amaçlı bir şey diyebilir miyiz <gülüyor> çok, evet. modanın yüzünü değiştirmek modayı daha iyicil bir hale getirmek hı. olarak anlıyoruz biz bunu hı hı. Ha. Evet modayı, e, modayı iyi bir etki yaratmak için kullanmak iyi kalpli olmasını hale sağlamak getirmek, o, evet. o hale getirmek <gülüyor> yararlı e, bir hale getirmek e, aynı zamanda e, moda hepimizi aslında mutlu eden bir şey <gülüyor> hayatlarımıza iyi etkisi olan bir şey ama e, başkalarının da hayatına iyi etkiler sağlamasını istiyoruz. <gülüyor> e, yani benim açımdan hani genel olarak fashion level dışının da amaçlı, amacı bu gibi <gülüyor> e, tabi onun dışında doğaya etki. Evet onlara geleceğim evet. zaten hani e, hem ekolojik hem politik hem insani tarafı var. Hı -hı. E, sizin de paylaştığınız e, bir buklet gibi bir şey internette o çeviri sanırım değil mi? Evet e, şey... Fashion Revolution'un uluslararası yani İngiltere ofisi İngiltere hı. kaynaklı Fashion Revolution hazırladıkları How to Be a Fashion Revolutionary diye bir kitapçık vardır hı hı. Onu Türkçeleştirdik nasıl Fashion Revolutionary olunur diye. Hı hı. Sosyal medya hesaplarımızdan ulaşılabiliyor, isteği yükledik hı hı. PDF olarak da yüklenebiliyor ve internet üzerinden okunabiliyor. Sonunda yine tekrarlarız ama sosyal medya hesaplarınız hani şu an hemen merak edenler için. Facebook'ta nasıl aramak lazım? Fashion Revolution Turkey, Turkey diye tamam, İngilizce gerekiyor. olarak aranıyor tamam evet. Evet, sanırım Instagram ve Twitter'da ismimiz Fashion Revolution Türkiye hı hı. Facebook'ta Fashion Revolution Turkey hı hı. olarak geçiyoruz anladım süper peki bu geçtiğimiz 18-24 Nisan tarihleri arasında neler yaşandı neler oldu paneller yani söyleşiler yapıldı bir farkındalık çalışmaları yapıldı anladığımız kadarıyla biraz daha hani ayrıntısına girmek isterseniz, ister misiniz? Tabii ki. <gülüyor> Bence girin. Şimdi haftamızın e, en büyük etkinliği e, sosyal medya etkinliğiydi. Yani uluslararası çapta e, Fashion Revolution kampanyası e, Hı -hı. sosyal medya kampanyası yürütüldüğü için hani bu, e, bu sadece bu haftayla sınırlanan bir şey değil ama bu haftada sesimizi olabildiğince yüksek bir şekilde duyurmak Hı -hı. istiyoruz. Ve e, yaptım ona çok odaklandık bu haftada hafta Hı -hı. olarak. Hı -hı. Onun dışında e, yaptığımız bir etkinlik oldu. Hı hı. Atölye İstanbul ve Sürdürülebilir Yaşam Film Festivali ile birlikte hı hı. Atölye İstanbul'da bu konumuzla birebir ilgili bir belgesel var. True Cost, gerçek bedel adını da şu sorudan alıyor. Moda sektörünün dünyamızda dünyamıza gerçek bedeli nedir? Hı hı. Bunun bir gösterimini yaptık. Ve ondan sonra işte bu konuda çalışan insanlar ve seyirciler birlikte bir açık panel düzenledik. Bir tartışma düzenledik ve bir platform oluşturduk. Umarız da bu platform büyüyerek devam edecek. Bu hani evet, ne güzel. bu konuda çalışmalarını devam ettirecek. <gülüyor> Aslında giysilerimi kim yaptı hashtagini gerçekten de olabildiğince yaymaya çalıştık bu hafta hı hı, evet öncelikle o. maç olarak. <gülüyor> e... Belli aşamalar var işte kıyafetini ters çevir etiketi gözüksün onu bir <gülüyor> söyler <gülüyor> misin tekrar? <gülüyor> peki yapmak isteyenler olur. Evet, şöyle etiketin gözükmesi tabii ki çok önemli. Etiket aslında orada sembolik. Etiket kıyafetlerimizin nerede yapıldığını tabii ki simgeliyor. Ve çoğu zaman etiketlerin üzerinde ki bulduğumuz bilgiler yetersiz. Yani ülkeyi bazen buluruz, bazen bulamayabiliyoruz hatta. Dolayısıyla etiketin simgesi öncelikle merak etmek. Her gün giydiğimiz, bazen çok sık giydiğimiz, bizim hani dolabımızda yer eden şeylerin nereden geldiğini sorgulamak. Evet, selfie çekmek, etiketi göster Hı -hı. Ço çoğunlukla tabii ters e, ters ederek. E, ardından da e, kıyafetin e, yap, e, ait olduğu markayı e, resimde terleyip e, bu markaya homemade, made my clothes, giysilerimi kim yaptı Hı -hı. diye sormak. E, bu aslında e, müşteriyle e, üreticiyi birleştiren ve tedarik zincirindeki şeffaflığı sağlayan bir hareket. Bizim için daha fazla soru sormak daha fazla bilgi edinebilmek amaçlı Bunun yok olduğunu düşündüğünüz için aslında bir noktada böyle bir organizasyona giriştiniz değil mi? Yani artık şeffaflık yok Neyin nereden geldiği belli değil Çok ciddi moda bir küreselleşme içinde Ve hani birçok şey kayboluyor birçok değer de kayboluyor Birazcık aslında oraya da gelmek istiyorum yani Neden moda algımızı değiştirmemiz gerekiyor? Ee, cevabını vermek için önce Fashion Revolution'un çıkış noktasını ve tabii, e, tabii. Fashion Revolution'un gününün neden 24 Nisan olduğunu anlatalım tabii, süper olur ee, 2013'te bu tarihte 24 Nisan'da Bangladeş'te e, ...beş adet e, tekstil e, firmasının... E, ...iş gördüğü bir fabrika... ...tekstil fabrikası... ...yıkılıyor ve yıkılarak... E, ...1130 e, adet kişiyi... E, ...altında bırakıyor... ...yani 1130 kişi ölüyor... E, ...yüzlercesi yaralanıyor... ...bu büyük bir e, facia olarak... ...tarihe Brana Plaza faciası olarak hı hı. geçiyor... ...bu e, olayın... E, ...arkasında yani... E, bu binanın yıkılmak üzere olduğu, tehlikede olduğu gayet belli. Ancak e, masraftan kaçınılmak için hı hı. E, gerekli tamirler yapılmıyor ve göz göre, göre yıkılıyor. Bunun arkasından da globalde özellikle bu sektörde çalışan insanlar diyorlar ki yani biz böyle devam edemeyiz. Biz bu sektörün bu şekilde parçası olmaya devam edemeyiz. Bu sektöre ciddi bir dönüşüm bir devrim lazım diyorlar Hı -hı. ve fashion revolution bu şekilde bir araya geliyor. Hı -hı. İngiltere'de başlıyor şu anda 83 ülkede temsilcilikleri var biz dahil olmak üzere. Herkes kendi e, şeyinde ülkesinde yerelinde etkinliklerini yapıyorlar ve bu sosyal medya kampanyası e, ile de Homemade My Clothes hashtagi altında birleşiyoruz. Hı hı. Evet, aslında evet, iyi iyi iyi bir e, başlangıç oldu. Bu noktada da aslında buradan çıkan bir yerden Türkiye'de de bu algıyı değiştirmek ve e, farkındalık yaratmak amaçlı aslında böyle bir hı hı. çalışma yaptınız. Evet. Yerelde nasıl etkiler oluyor? Yani daha ilk ilki gerçi bu seneki evet. ama mutlaka hani planlarınız, projeleriniz vardır. Hani bir parça onları da belki. Öncelikle Peki. tabii aynı probleme kafa yoran kişilerle buluşmak bizim için çok önemliydi. Çok, evet ee, Ve bu seneki etkinlik bunun için çok güzel bir başlangıç oldu Hı. ve... Bayağı büyük bir grup olarak hem belgeseli serittik hem de panel yapma şansımız oldu. Hı hı. Ee, bundan sonra tabii ki de projelerimiz var. Ee, Öncelikle tekrar bir gelmek. Hı hı. <gülüyor> <gülüyor> Ve yerelde Türkiye'de yapabileceğimiz şeyleri konuşmak. Hı hı. Ee, Türkiye ne dersine ne dersin? Ne e, Türkiye e, hem yani, üretim açısından çok e, merkezi bir yerde olduğu için Hı -hı. ayrı ekstradan bir önem taşıyor. Hı -hı. Yani hem üretim hem tüketimin e, olduğu bir ülke. Hı -hı. Dolayısıyla bu sorduğumuz e, giysilerimi kim yaptı sorusu doğrudan e, yani kendi ülkemizde e, bulunan üretimci, üreticilere sorabiliyoruz aslında. Evet. Buralarda da neler oluyor? Bunları da e, öğrenmek, bununla, o, o iletişimi kurmak, o şeffaflığı sağlamak istiyoruz. Evet, aslında buradan da duyurmuş olalım e, o markaların yöneticilerini diyelim. Böyle geri dönüşler alıyor musunuz peki? Nasıl bir çıktısı oldu mesela o sosyal medya kampanyasının? E, henüz yerli firmalardan bir cevap alamasak da mesela e, dün e, bir, yani bir katılımcımızın sorduğu Massimo Dut diye sorduğu soruya çok güzel bir cevap geldi yani çok güzel derken çok kapsamlı bir cevap geldi dediler ki işte elinizdeki ürün şu fabrikamızda Portekiz'de şu fabrikamızda üretilmiştir hı hı. O, o, o fabrikada üç farklı fabrika ile çalışıyor Renklendirilmesi şurada işte yıkanması burada eee üçüsü şurada yapılmıştır. Hı hı. Bütün bu fabrikalarımız işte insan hakları auditlerini geçmiştir şeklinde bir cevap geldi. Detaylı bir cevap aslında. Aynen. Evet. Yani bu şeffaflığın sağlanması hani şey markalar açısından da çok pozitif etki yaratabiliyor. Tabii ki böyle bir şey de var. Hani bu Look bu hard. sene Homme in my clothes'un yanı sıra I major clothes diye bir her şarkıda başlatıldı ve buna katılan işte bir yan üretici firma marka oldu ve hani kendi üretim süreçlerini anlatmak nasıl sürdürülebilir etik pratikleri olduğunu gözler önüne sermek ve hatta giysileri üreten kişilerin birebir o kişilerin yüzlerini sosyal medya üzerinden e, gösterme, Paylaşmak. paylaşma fırsatı bulmuş oldular. O da çok yani, hoş bir etki Evet yaratıyor. aslında e, moda sektörünün yani çok büyük, büyüyen bir sektör aslında hani gittikçe de büyüyor. Onun bir parça küçülmesi gerekliliği veya bazı noktalarda küçülse iyi olur gibi bir mesaj var mı? Hani şeyden dolayı söylüyorum çünkü çok büyük markalar var işte birçok... Sümürü esasıyla çalışan da çok fazla marka var ama bir yandan işte çok daha bireysel çok daha yerel işte I made your clothes mesela gibi hani hı hı. daha e, belki e, el işi üzerinden bunu devam ettiren hani bunları bir parçada aslında ön plana çıkarmak gibi bir e, şeyde yakalıyorum ben bu oluşumda e, bir algıda yakalıyorum. Evet. Şöyle tabii ki de elişi e, slow fashion gibi kavramları öne çıkarmak... E, ...aynı zamanda modanın illaki çok hızlı olması gerekmediğine... ...moda kıyafetli yani giysilerimizin hani alını atılacak şeyler Tüket olmadığını... ...çok, çok hızlı ya, tüketilmesi evet. gereken şeyler olmadığını... giysilerle aslında bir aşk ilişkisi yaşayabileceğimizi... ...onları Hı -hı. uzun süre saklayabileceğimizi... ...biraz anneannemizin işte kıyafetleri gibi... E, ...uzun süreler giyebileceğimizi hatırlatmak tabii ki de var bunun içinde. Hı -hı. Sektöre, geri de, sektöre bakarsak sektörün küçülmesi değil tabii ki... Çünkü çünkü şunu da farkındayız sektör çok fazla insana milyonlarca insana globalde hı hı. iş fırsatı sunuyor. Hı hı. Ee, bu tabii ki de çok önemli. Küçülmesinden çok istediğimiz şey e, iyileşerek, e, aynen devam iyileşerek etmesi. büyümesi. E, karlılık e, odaklı yaklaşımdan öte e, karlılığa. Ee, çalışanların e, iş güvenliğine, sağlığına, hayat şartlarına, aynı zamanda doğaya saygılı. Hı -hı. Ve aynı zamanda da müşterilerin yeni alışık, e, yeni satın alma alışkanlıklarına da saygılı Hı -hı. aslında bir sektöre dönüşmesi. Hı -hı. Çünkü müşteriler de yani bu aslında e, her sektörde böyle şu anda. Müşteriler de sadece giysi için de, yemek aldıkları yemekler için de. ...gittikleri yerler yaptıkları şeyler de her zaman... ...yani nereden geliyor, nasıl Sorgulama yapılıyor? Hali artık çok önemli. Evet, artık çok sorguluyoruz. Hı hı. E, ama tabii ki giysi, yediğimiz şeylerde daha fazla sorguluyoruz. Evet, zaten öyle bir şeyi vardı... E, ...sosyal medyada gördüğüm kadarıyla. Hani hep bu zamana kadar işte yediklerimiz nereden geliyor... ...onu sorguladık, hı hı. işte organik mi... İşte e, ilaç kullanılmış mı gibi ama hiç kıyafetlerimizi sorgulamak aklımıza gelmedi aslında hani bu da çok önemli bir nokta kıyafet de çünkü evet o ne yiyorsak oyuz belki ama ne giydiğimiz de bizi yansıtan bir e, şey çok önemli bir nokta. Evet kesinlikle. Evet yani tenimize değen şeylerden bahsediyoruz tabii ama bunun hani bir de, e, şey e, noktası var yani bu kıyafetler üretilirken kullanılan maddeler de aslında dünyanda birin zehir salgılıyor suları kirletiyor bu üretim e, olan noktalarda hı hı. E, suyu içilemeyecek durumda olan bölgeler var hı hı. E, ayrıca sudan bahsetmişken hani bir bir tişört üretmek e, bir insanın 3 sene boyunca içtiği su miktarı kadar su harcıyor yani e, çok büyük hı, çok bir Tüketim de söz konusu burada. Hani Hı -hı. böyle yanları da var tabii ki Hı -hı. E, sürdürülebilirlik evet. açısından. Bir yandan e, çalışma şartları dediğin gibi, aslında söylediği gibi e, dünyada yani bilmediğimiz çok fazla şey vardır muhakkak. E, peki bu noktada bu sizin sosyal medyada da yine paylaştığınız ben böyle sorularımı sorayım sorayım sonra siz de <gülüyor> <gülüyor> bir yerden başka konuşmak istersek devam ederiz diye e, ard arda soruyorum. E, moda devrimcisi olmak. Hı -hı. <gülüyor> Nedir? Bu ne demek? <gülüyor> Nasıl olunur? Bu e, e, işte şey e, bir sloganı var Fashion Revolution'un e, merak et araştır bir şey yap. Yani ben diyorum ki bu e, her şey merak etmekle başlıyor. Yani giysilerimin arkasında kim var nasıl bir süreç var Hı -hı. sorusunu sormakla başlıyor yani bu soruyu sormak kadar basit aslında Hı -hı. moda devrimcisi nasıl olunur sorusu ee, tabii bu soruyu sorduktan sonra ve hani e Cevapları duyduktan sonra bazen hani ümitsizliğe kapılıyoruz dünya bu sektörde böyle negatif karanlık gerçekler var. Evet. Ondan sonra da işte Fashion Revolution'un yine bir takım önerileri var. Ne yapabiliriz buna karşı? İşte biraz Aslı bahsetti hani daha yavaş yani yavaş giyinme üzerine belki ucuz ve çok çok fazla almak yerine yani hı hı. her ay 3-5 parça almak yerine bir tane daha sağlam olacak daha uzun süre kullanabileceğimiz bir şeye yatırım yapmak hı hı. biraz özenle sevgiyle seçmek giysilerimizi hı hı. arkasında kimin olduğuna dikkat etmek onun dışında işte tamir etmek bir, bir giysiyi belki bozup tekrar yapmak gibi pratikleri geri getirmek. Hı hı. Birazcık dönüp e, büyük markalar yerine işte zanaatkarları ve yerel e, tasarımcıları desteklemek. Hani alternatifleri keşfetmek. E, i̇kinci el piyasasını e, kullanmak. Hı hı. işte belki bazı şeyleri kendimiz yapmak. Ee, en azından dönüştürmesinde çok hani... ayrı da bir zevk e, o yani Aynen, hani DIY keyfi şeklinde. neredeyse terapi gibi aslında o kadar güzel ki görmek <gülüyor> ya <gülüyor> işin... yani tekrar tamir etmek evet, işin şey tarafı birazcık galiba burada şey yaratıyor yani moda çok hızlı değişiyor işte benim bugün aldığım Hı -hı. E, pembe kazak ya da pembe bilmem neli kazak Hı -hı. E, bir sene sonra tamamen modası geçmiş oluyor veya geçmese de başka bir e, pembe kazak eklendiği için benim onu değiştirme ihtiyacı <gülüyor> E, hissetmem oluyor. Yani aslında bu o yüzden bu oluşum çok değerli. Yani bunu e, böyle bir koşturmaya gerek yok. Aslında bir dakika bir dur, bir düşün. Hı hı. Bunu bizler dönüştüreceğiz hep birlikte. E, diyor olmak çok önemli bence. O yüzden elinize sağlık gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ilgili yani. e, eminim ki sonrasında da çok fazla e, çalışmanız olacaktır. E, sizin ekibiniz iki kişisiniz mi? Yoksa daha Şimdi sürekli olarak ekibimiz bizden oluşuyor diyebiliriz ama Hı. sürekli etkinliklerimizde bize katılanlar, destek olanlar, katılmak isteyenler oluyor. Yani biz kapalı bir oluşum değiliz, evet, bir kesinlikle. platform olmayı hedefliyoruz. O yüzden katılabilecek herkese e, a, açık tabii olmanın kesinlikle. ötesinde davetli K <gülüyor> açık bekliyoruz. <gülüyor> herkese <Ha, evet>. bir <gülüyor> kesinlikle davet ediyoruz. Yani bu ne, ne kadar büyürsek tabii ki o kadar e, güzel şeyler de yapabiliriz. Çok farklı aşamaları var çünkü aslında Fashion Revolution'un amaçlarının içinde hem tüketici tarafı, hem üretici tarafı, hem marka perakende tarafı var. Hı hı. E, ve hepsiyle iletişimde olabilmek ve herkes için aslında sistemdeki paydaşlar için hı hı. E, iyi etkinlikler yapabilmek. Herkesin kendini anlatmasını sağlayan. O tabii ekip çalışması gerektiriyor e, o yüzden. Evet aslında markaları da belki buradan... E <gülüyor> <gülüyor> ...bağırarak <gülüyor> mı? <Söylemek> davet ediyoruz. <gülüyor> davet ediyoruz tabii ki. Bence gerçekten yani bizce markaların katılım daha önce söylediği gibi çok çok önemli. Çünkü Hı -hı. markalar kendilerinin müşterilerine anlatmaya ne kadar hızlı başlarlarsa... ...gelecek için o kadar büyük bir yatırım yaparlar. Markalarının güvenilirliği açısından Hı -hı. özellikle. E, çünkü şu anda bu soruları sormayan müşteriler çok yakında sormaya başlayacaklar. Dünya genel olarak zaten bilinçlenmeye gidiyor bu konuda. Hı -hı. E, o yüzden markalar e, yani bu sene... E, Fashion Revolution haftası için e, tedarik zincirinde şeffaflık endeksi yapıldı ve bazı markalar globalde cevap verdi. Bazıları vermedi sorulara, anket sorularına. E, önemli olan soruların hepsine cevap verebilmek değil, e, cevap verebildiklerine başlamak. Hmm. E, yani Massimo Dutti çok güzel bir cevap verdi ve bu müşterilerini muhtemelen çok mutlu etmiştir e, bize ettiği gibi. E, ama bu kadar detaylı olmasa bile e, bir geri dönüş sağlamak ve müşterileri bilgilendirmeye başlamak ve... E, Hani bir strateji belirlemek. Çok ee, önemli. ile ilgili aynen çok önemli. Senin e, açıklayacağım böyle bir şey mi vardı? İstatistiki bir bilgi şeffaflıkla ilgili. Ee, bilgiyi vermek istedim. Tedarik Hı -hı. zincirinde, moda tedarik zincirinde şeffaflık endeksi yayınladı Fashion Revolution. Hı -hı. Ee, ve... E, bu endekse bir, bir ilk aslında. E, bazı kriterler üzerinden yapılan anket sorularıyla e, e, endekse ulaşıldı ve 40 tane marka e, vardı içinde. E, öncelikle 40 markanın 10 tanesi ankete kendileri cevap verdi. Hmm. E, diğerleri cevap vermedikleri için aslında şu anda halka açık olan bilgiler üzerinden değerlendirildiler. Hmm. Dolayısıyla bilgilerin yetersizliğinden tabii ki endeksteki aslında yüzdeleri de biraz daha düşük. Hı hı. Bu endeksi çok yakın zamanda Türkçe'ye de çevireceğiz ve yayınlayacağız. Bu konuda bilgi vermek istedim. Evet çok iyi, güzel bir bilgi. Öncelikle kriterler açısından yani tedarik zincirinde şeffaflık kriterleri nelerdir? Bunu görmek açısından bence önemli. Şu anda hani bir iki tane öyle bir şey söyleyebilir misin kriterlerle ilgili? Tabii. ...onun çevirisini evet. e, siz yapacaksınız yine... ...değil evet. mi? Ve paylaşacaksınız. Evet, kesinlikle paylaşacağız. Hı -hı. Şöyle kriterler öncelikle... E, ...bir sürdürülebilirlikle ilgili... E, ...bazı ana başlıklarda... ...bir stratejinin belirlenmiş olması... Hı -hı. E, Ardından tabii ki bu stratejinin işleniyor olması şirket içinde süreçlerde e, ve bu yeterli değil, stratejinin halka duyurulması ve bilgilerin halka açılması. Hı. E, bunun içinde de bazı başlıklar var. Başlıklardan bir tanesi sorumluluk almak gibi. E, Globalde e, uygulanan yasalara kuralları e, uyguluyor olmak. Hı hı. E, tedarik zincirinde e, yer alan üreticiler ve e, hamad üreticisinden... E, Giysi üreticilerine ve perakende zincirine kadar e, tüm paydaşları biliyor olmak, tanıyor Hı. olmak, bildiğin kadarında halka açıyor olmak gibi. Evet. Ç farklı çok... başlıkları var. Anladım. E, bunu yakın zamanda o zaman e, sizin Türkçe çevireceğiniz de buradan duyurmuş olalım. Evet. Bun, bundan sonraki e, çalışmalarınız, adımlarınız yine yani çok emin adımlarla ilerleyeceğinize eminim. <gülüyor> var mı görünürde herhangi bir e, Somut katılım sağlayabileceğimiz bir etkinlik bir şey ya da sonradan oldukça açıklayacak mısınız? Oldukça mutlaka açıklayacağız. Hı hı. Ee... Ee, Belki de hesaplarımızın yanı sıra bir e-mail listemiz de var. Ee, yine e, Facebook'tan girerek ona ulaşılabilir. Hı hı. E, kayıt olunabilir. Bu dolayısıyla etkinliklerimizden haberdar olmak isteyenler e, onun on, on, on, on, o aracılığıyla da ulaşabilirler. ulaşabilirler. E, şimdi ya bu şeyi söylemek istiyorum. Sosyal Tabii. medya e, e, etkinliği sadece bir hafta olan bir şey değil dediğim gibi. Hı hı. Dolayısıyla hani bir şey alıp ondan sonra bu acaba nerede yapıldı diye merak ediyorsanız yani bunu homemade kıyı giysilerimizi kim yaptı hashtag ile paylaşarak yani sene boyunca bu kampanyaya katkıda bulunulabilir hı hı. onun dışında ya yani şu anda kesin planlanmış olan bir etkinliğimiz yok ama hı hı. yıl boyunca devam edeceğiz çalışmalarımıza... ve dediğimiz gibi bir platform oluşturma hedefindeyiz, o, o yönde çalışıyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. E, takip ederseniz mutlaka ulaşacaksınız etkinliklerimize. Evet, çok güzel. Bir de şuna ekleyebilirim belki, e, bu tür çalışmalar yapanlar, yani e, bağımsız markalar, e, sürdürülebilir moda üzerine çalışanlar e, bize yazarlarsa, onu da çok sevdiniz. Çünkü onları da tanıtma şansımız olur. Türkiye et gmail.comu tam şimdi onu <gülüyor> <Aynen>. verecek <gülüyor> Evet yani bu haberleri bize ulaştıra, ulaştırırlarsa e, çok seviniriz Evet çok önemli bir kez daha Facebook e, Instagram hesaplarınızı şöyle bir toparlayalım söyleyelim Instagram ve e Twitter'da Fashion Revolution Türkiye Facebook'ta Fashion Revolution Türkiye olarak arayarak Hı. ulaşılabiliyor. Tamamdır pekala. Ee, hayırlı olsun öncelikle. <gülüyor> <gülüyor> yani ilk yapıldığı için hayırlı olsun diyorum aslında. Çok ciddi bir altyapısı olan bir organizasyon. Bundan sonra da çok güzel bir şekilde devam edeceğine eminim. Ben programımızı kapatmadan önce Hazır bu kadar gıdalardan ve kıyafetlerden bahsetmişken buğdayın yüzde yüz ekolojik pazarlarının bir hatırlatmasını yapayım dinleyicilerimize. Cuma günü Bakırköy'de kuruluyor. Cumartesi Şişli Feriköy'de. Pazar günü de Kartal ve Küçükçekmece'de kuruluyor. Eda ve Aslı çok teşekkürler geldiğiniz teşekkürler. için. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Belki diğer gelişmelerde yeniden sizi davet etme şansım olur. Yeniden konuşuruz. Görüşmek üzere. hoşça kalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayıp sunanlar Melek Nur Dudu ve Bora Kaba Açık Radyo Program Destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41